Evet hocam her gün bir cüz mü okumak daha eftal yoksa e, her gün Yasin Tebariki ammeyi böyle sırayla okumak mı? Aslında ideal olanı söyleyeyim mi? Buyurun. İdeal olan Kur'an-ı Kerim'i tefekkür ederek okumak. Yani mümkünse anlamını da anlamaya çalışarak okumak. Orada geçen bir takım emirleri uygulamaya gayret etmek. İdeal olan Elbette budur. Zaten kardeşlerimiz de bunu yapıyorlardır inşallah. Yani demek ki anlamını öğrenmeye çalışalım. Yanında mali varsa oradan okuyalım. E, Kur'an-ı Kerim'in orijinal metnini okuyalım. Ve onu hayatımıza yansıtmaya gayret edelim. Evet. Sahabi i kiramın yaptığı buydu. Yani Kur'an-ı Kerim okurlar, az da olsa okurlar. Onu anlamaya çalışırlar ve onu yaşamaya gayret ederlerdi. Bizim de buna ağırlık vermemiz lazım. Peki bunun yanında yani Mesela Yasin-i Şerif her gün okunsa gayet güzel olur. Çünkü o e, inşallah evinize huzur getirir. Yani Yasin deyip geçmemek lazım. Kur'an'ın kalbidir. Okumayın diyemeyiz. Ya okunsun. E, tercih, o mu bu mu diye tercihe de gerek yok. E, bence okuyabildiğiniz kadar sevaptır. Yani bir cüz okuduğunuzda diyelim 100.000 kelime var ise çarpı 10 eşittir 1 milyon sevap alırsınız. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın ifadesiyle her harfe 10 sevap veriliyor. Dolayısıyla okuyabildiğiniz kadar okuyun. Ama mesela Yasin-i Şerif'i bunu mümkün mertebe her gün bir defa okumaya gayret edin. Sabah okuduğunuzda inşallah rohen rahatlayacaksınız. Bilhassa sıkıntı çekiyorum. Evimde bir huzursuzluk var diyen kardeşlerimin Yasin-i Şerif okumaya, ayet Kürsi'yi okumaya, Fatiha suresini okumaya gayret etmelerinde fayda var. İnşallah. Ama ne kadar okursanız o kadar sevabınız olacak inşallah. İnşallah